Alhamdulillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiham bi ehsanin ila yevmuddin Ama abad Bugün 30 Haziran 2012 Cumartesi Tefsir usulüne giriş derslerimizin 5. dersi Evet En son kaldığımız yerden devam ediyoruz Kur'an'ın kısım-kısım indirilişindeki hikmet, Kur'an'ın Mekki ve Medeni kısımlara ayrılmasından açıkça anlaşıldığına göre, Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine kısım-kısım indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bu, şek bu şekilde indirilmiş olmasının çeşitli hikmetleri vardır. Evet kardeşler, diyor ki aleyhissalatu vesselama Kur'an-ı Kerim kısım-kısım indirilmiştir ve bunun çeşitli hikmetleri vardır. Evet, malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim aleyhissalatu vesselama kısım-kısım indirilmiştir. Yani topluca indirilmemiştir. Ancak biz geçen derste hatırlayacak olursanız topluca indirilişinden bahsetmiştik ve bunu neye has kılmıştık? Dünya semasına hatırlarsınız değil mi? Demiştik ki Kur'an-ı Kerim öncelikle dünya semasına tek bir defada topluca indi. Ondan sonra Cibril Aleyhisselam oradan Allah Azze ve Celle'nin hikmeti gereği yeri geldikçe kısım kısım ne yaptı? İndirdi. Ancak Cibril'in onu dünya semasından kısım kısım indirmesi o indirdiği bölümü aynı zamanda gidip Allah Azze ve Celle'den işitmediği anlamına Gelmez. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle o indirmek istediği kısmı vahyetmek istediği zaman aynı zamanda ne yapardı? Onu ses ve harf ile ne yapardı? Ona e, cibirle işittirirdi. O da Allah Azze ve Celle'den alırdı ve ne yapardı? Aleyhissalatu Vesselam'a indirirdi ve biz bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Bu evet e, dedi. Kur'an-ı Kerim topluca Dünya semasına inmiş durumda ve Allah Azze ve Celle indirdiklerini de ne yapardı konuşurdu ses ve harf ile ve bunu Aleyhisselatü Vesselam indirdi. Ama bunun keyfiyeti nasıl? Civil ne yaptı oraya çıktı sonra tekrar geri döndü Dünya semasında bekledi oradan indirdi vesaire. Biz bunlara girmiyoruz ama biz biliyoruz ki Dünya semasına topluca indi e, ve oradan da kısım kısım indirildi. Peki e, Kur'an-ı Kerim neden kısım kısım indirilir? Mesela biz baktık e, geçen derste söylediğim üzere dedi ki diğer kitaplardan bir özelliği vardır. Kur'an-ı Kerim'in o da nedir? Topluca değil de kısım kısım indirilmesi. Dünya semasını itibar almadığımızda, Aleyhisselatü Vesselam'ın inişini itibar aldığımızda diğer kitaplardan ayrıldığını söylemiştik. Ve bu ayrılmanın da şu anlamda olduğunu söylemiştik. Demiştik ki, diğer kitaplar topluca, tek bir defada indirilmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim kısım kısım indirilmiştir. Peki, eğer bu bir özellikse yani diğer kitaplardan bu anlamda ayrılıyorsa, bu özelliğin bir vasıfı olması lazım, vasıfları olması lazım. Yani bu özelliğin Özelliğinin ne olduğunu bilmemiz gerekir veya bize bildirilmesi gerekir ki bizim Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan ayrılmasının ne gibi bir önemi var, ne anlamda önemi var onu bilelim. Dolayısıyla e, müellif İbn-i Hüseyin Rahimallah buna dikkat çektirerek diyor ki Kur'an-ı Kerim diyor e, Mekke ve Medeni kısımlara ayrılmasından açıkça anlaşıldığına göre Kur'an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine kısım kısım indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde indirilmiş olmasının çeşitli hikmetleri vardır. Çeşitli hikmetleri vardır. Şimdi bu hikmetler nelermiş? Evet. Bu hikmetlerin bazıları şunlardır. 1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine sebat vermek ve pekiştirmek. Evet kardeşler. Birincisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine sebat vermek için Allah Kur'an'ı ne yapmıştır? Kısım kısım indirilmiştir. Kısım kısım indirmiştir. Bunun delili ne? Evet. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kafirler dediler ki, ona bu Kur'an topluca birden indirilmeli değil miydi? Biz onunla kalbine sebat, sebat verelim diye böyle yaptık. Yani onu kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Bakın dikkat edin, ayetteki illet ne? Kalbine sebat verelim diye kısım kısım ne yaptık? İndirdik. Evet. Onlar sana bir örnek getirdikleri her seferinde muhakkak ki sana hakkı ve daha güzel bir açıklama getirmişler. Evet bakın kardeşler burada tabir sahihse bu ayette belki İbn-i buraya dikkat çektirmiyor ama bu ayette şöyle bir istillal daha söyleyebiliriz. İkinci hikmeti de kafirlerin getirmiş oldukları misalleri, itirazları iptal etme adına. Ayetin ikinci kısmında ona işaret var. Bakın dikkat edin. Şimdi birinci sebep neydi Kur'an-ı Kerim'in indirilmesindeki? Birinci sebep ne İbn-i söyledi? Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine sebat vermek için Kur'an-ı Kerim kısım kısım indirilmiştir. Bakın verdiği delile dikkat ettiğiniz zaman aslında iki tane hikmet zikrediliyor. Bakın birinci hikmet ayetin başında kafirler dediler ki ona bu Kur'an topluca birden indirilmeli değil miydi? Bunun Biz onunla kalbine sebat verelim diye böyle yaptık yani Kur'an'ı kısım kısım indirdik. Burada İbn-i İbn Hüseyin'in İbn söylediğine işaret var. Ayetin burasında işaret noktası. Kalbine sebat verelim diye. Ama ayetin devamına baktığımızda bir hikmet daha var. Kısım kısım indirilmesine dair bir hikmet daha var. O da ne? Biz onunla kalbine sebat verelim diye böyle yaptık. Ee, onlar sana bir örnek getirdikleri her seferinde muhakkak ki biz sana daha güzel bir açıklama getirmişizdir kafirler her bir örnek getirinde Allah ne onların örneklerini tabir sahihse hafife alan, küfürten yeri geldiğinde iptal eden değil mi? Yerlere geldiğinde doğru düzgün bir şey olmadığını beyan eden ne yapmıştır Allah azze ve celle? Örnekler misaller vermiştir. Bu da ikinci bir hikmet olarak zikredilebilir ki alimler bunu ikinci hikmet olarak zikredenler olmuştur. Evet. 2. İnsanlara Kur'an'ı ezberlemeyi, onu anlamayı, gereğince amel etmeyi kolaylaştırmak Çünkü Kur'an onlara kısım kısım okunuyordu. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır. Biz onu insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığımız bir Kur'an olarak indirdik. Biz onu kısım kısım indirdik. Evet insanlara Kur'an'ı Kur ezberlemeyi, onu anlamayı gereğince amel etmeyi kolaylaştırmak için Allah Azze ve Celle kısım kısım indirdi. Eğer hakikaten eğer sahabelerin üzerine birden inseydi bu, onu o anda anlaması, düşünün sahabeler 10 e, ayet ezberlerlerdi, onun içindeki ilmi ve ameli öğrenirlerdi, ondan sonrasına geçerlerdi. Çok topluca indirilseydi bu anlamda meşakkat olabilirdi ve Kur'an-ı Kerim'i anlamada, fıkh tamam. e, evet ve aynı zamanda amel etmede ne olurdu? E, meşakkat olurdu. Evet. Üçüncü hikmet. Üç, Kur'an'ın inen bölümlerini kabul etmek ve bunları uygulamaya geçirmek için gayrete getirip teşvik etmek. Çünkü insanlar özellikle çokça ihtiyaç duyulduğu vakit bir ayetin nüzulünü şiddetle arzu eder ve isterler. İfk yani Ayşe radıyallahu anh validemize iftira ile lian yani hanımına zina isnat eden erkeğin hanımı ile lanetleşmesi ayetleri gibi. Evet. Bu çok gayet açık. Evet. Devam ediyoruz. Dört. En mükemmel mertebeye ulaşıncaya kadar teşride tediricilik. İnsanların geldikleri ve ona alışarak büyü, e, büyüdükleri kesin olarak kendilerine yasaklanması ile onlara karşı çıkılması zor olan içkiyi haram kılan ayetlerde görüldüğü gibi. Düşünün içki haram zina haram Bunlar maruf, dinde haram. Ve bunlar mesela işte sevilen, alışılagelen bir durumdur. Bunların bir anda tamamıyla haram olunması, yani topluca bu nakillerin, bu nasların, bu ahkamların inmesi onlar için meşakkat olurdu ve kabul etmeleri, kısım kısım indirilmesine nispetlenir çok daha zor olurdu. Evet. Önce Yüce Allah'ın sana içkiyi ve kumarı sorarlar. ''De ki, ikisinde de hem büyük bir günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır ama günahları faydalarından daha büyüktür.'' buyruğu indi. Evet. Bu ayet-i kerime ile insanlar içkinin haram kılınmasını kabul etmek için hazırlandı. Çünkü akıl günahı faydasından daha büyük olan bir işin yapılmasını gerektirir. Daha sonra ikinci olarak Yüce Allah'ın ''Ey iman edenler, sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.'' buyruğu indi. Bu ayet ikerime ile namaz vakitleri olan belirli vakitlerde onu terk etmeye alıştırmak söz konusudur. Bakın dikkat edin. İlk aşamaya baktığımızda sana içkiyi sorarlar, değil mi? Sana içki ve kumarı sorarlar De ki ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için faydalar vardır. Yani direkt demiyor onlar birer pisliktir, onlardan uzak durun, onları içerseniz böyle böyle olur vesaire. Ne yapıyor? Faydalı da olduğunu söylüyor. Bu nedir bir tedricilittir? Bu bir tedricidir. Daha sonra ikinci aşamada ne diyor? Ey iman edenler sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu sefer e, külli bir tabir sahise uzak durma söz konusu değil. Ne var? Cüz'i nisbi bir uzak durma söz konusu. Yani işte namaz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Tamamıyla bir yasaklama söz konusu değil. Ancak ilkine ne nispetle ne bir aşama daha ilerliyor. Evet. Yani böyle yavaş yavaş nefisleri alıştırıyor. Evet. Daha sonra üçüncü olarak Yüce Allah'ın Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, putlar ve fal okları şeytanın pis işlerindendir. Evet bu da Üçüncü ve son aşama ne yapıyor? Tamamıyla ne yapıyor? İptal ediyor. Evet. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Muhakkak şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kim bırakmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve emirlerine aykırı hareketten sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Peygamberimize düşen açıkça tebliğden ibarettir. Evet. Buyrukları nazil oldu. Böylelikle bu ayeti kerimeler ile içki bütün zamanlarda kesin olarak yasaklanmış olmaktadır. Bundan önce ise insanlar bazı zamanlarda yasağı kabul etmeye hazır hale getirilmiş, daha sonra da belirli vakitlerde ondan uzak kalmak üzere eğitilmiş bulunuyorlardı. Evet, böylelikle anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in kısım kısım indirilmesindeki hikmet gayet açık. Şimdi ikinci konumuza geçiyoruz, Kur'an'ın tertibi. Bakın şimdi kardeşler, İbn-i yeni bir ee, bab başlığı atıyor tabir sayısıyla veya konu başlığı atıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in tertibi. Şimdi biz biliyoruz, müteahkiller olsun, mütekaddimler olsun bunların arasında çok büyük bir tartışma var. Kur'an-ı Kerim'in tertibi mi diyor? Evet. Kur'an-ı Kerim'in tertibi. Bunda büyük ihtilaf var. Yani surelerin arasındaki tertip kardeşler. Yani bakın, mesela biz şimdi Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya baktığımızda işte önce ne geliyor? Biz baktığımızda mesela işte Fatiha geliyor Sonra ne geliyor mesela Bakara geliyor Sonra işte Ali İmran geliyor Nisa geliyor vesaire böyle devam ediyor Şimdi Bir tertip söz konusu Elimizdeki şu anda bulunan mushaf tertipli bir şekilde Bizim elimizde maruf tertibi Bizim elimizde mevcut Bu tertip Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Bizzat kendisi tarafından Konulmuştu mudur Yani buna tevkifi midir diyoruz Yoksa bu sahabe tarafından bir içtihada Dayalı mıydı Anladık mı Yani şu anda elimizde bulunan mushaftaki bu tertip sahabenin kendi koyduğu tertip mi? Yani içtihada dayalı bir tertip mi? Yani sahabe'ler içtihad ettiler ve anlaştılar, karar verdiler ve böyle mushaf bu şekilde tertiplediler. Bu şekilde mi? Yoksa bizzat bu tertip Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan vahiy yoluyla mı tertip edilmiştir ki buna tevkifi yani bir e, din tarafından, vahiy tarafından bildirilmiş midir? Tamam? Bunun tartışmasını açıyor i̇bn Seymin. Çok üzerinde durmayacağım. Şu anlamda durmayacağım. İbn-i sözleri üzerinde pek durmayacağım. Sadece kapalı gördüğüm yerleri açacağım. Sonra meseleyi başa alıp ben e, hazırladığım bahsi size sunacağım. Evet. Kur'an'ın tertibi. Kur'an'ın tertibi mushaflarda yazılı. Kalplerde ezberlenmiş olduğu şekilde ardı ardına okunması demektir. Bu tertip üç çeşittir. Birincisi kelimelerin tertibidir. Bakın kardeşler İbn-i diyor ki Kur'an'ın tertibi meselesi ele aldığımızda. Yani Kur'an-ı Kerim'in tertibi. Bu meseleyi ele aldığımızda Kur'an-ı Kerim'in tertibinden biz üç şey anlarız. Bir, diyor ki bir kelimelerin tertibidir. Mesela Fatiha suresini ele alalım. Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Evim İddin değil mi? İlk kelime hangisi? Elhamdül, <gülüyor> sonra Lillahi, sonra rabbil, rabbil, sonra Alemin değil mi? Bu şekilde bildiğimiz gibi. Yani kelimelerin arasındaki tertip. Bunda şüphe yok ki icmaen... Bu tertip tefkifidir. Yani vahiy yoluyla bize bildirilmiştir. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rabbil Alemin Elhamdü falan bu şekilde kelimelerin yerini değiştiremez. Bu içtihada dayalı değildir zaten. Ve bu din tarafından konulmuştur ve bunda hiçbir ihtilaf yoktur. Yani ayetlerin, kelimeleri arasındaki tertibin şu anda elimizde bulunan mushaftaki gibi olması veya elimizdeki mushafın içerisindeki kelimelerin tertibi aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize vahiy yoluyla bildirilmiştir. Herhangi bir iştahda dayalı değildir. Bundan dolayı herhangi bir kelimeyi diğerinin önüne alıp okuyamaz. Tamam. İnnellezine keferu sevâhun aleyhim diye başlıyor değil mi? Mesela ikinci sayfa Bakara'da. Sevâhun aleyhim innellezine keferu falan böyle başlayamazsın. Yerini değiştiremezsin. Evet bu birincisidir diyor. Şimdi devam edelim oradan. Birincisi kelimelerin tertibidir. Her bir kelimenin ayetteki yerinde olması gerekir. Bu da nas ve icma ile sabittir. Bunun vücubu ve ona muhalefetin haram olduğu hususunda muhalefet eden kimse olduğunu bilmiyoruz. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin yerine Lillahülhamdül Rabbil Alemin falan bu şekilde yerini değiştirsem bu haramdır. Hatta yerine göre, niyete göre küfre kadar götürür bu. Evet. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin yerine Lillahilhamdül Rabbil Alemin diye okumak caiz değildir. Evet bu birinci tür bunda icma var dedik. O da neydi? Birinci tür kelimelerin tertibi. Evet devam ediyoruz. İkinci tür. İkinci tür ayetlerin tertibi. Evet bu sefer ayetlerin tertibi. Şimdi mesela Fatiha'yı ele alalım. Birinci ayet hangisi? alemin. İkinci ayet Errahmanirrahim. Üçüncü ayet Malik Yevmiddin. Bunların da sırası nedir? İcma nedir kardeşler? Din tarafından gelmiştir. Yani elhamdülillahi rabbil alemin elrahmanirrahim rahim yevmiddin. Bunu maliki yevmiddin rahim elhamdülillahi rabbil alemin şeklinde ayetlerin sırasını değiştiremezsin. Birinci türle ile ikinci tür arasındaki farkı anladık mı? Birinci tür kelimelerle alakalı. İkinci tür bizzat ayetlerin kendisiyle alakalı. Bu da nedir? Ayetlerin de tertibi icmaen nedir kardeşler? İcmaen tevkifidir. Yani din tarafından dondurulmuştur. Din tarafından belirlenmiştir. İçtihadın dahli yoktur. Bunda tamam mı? Evet, şimdi ikinci tür bu şekilde değiniyor. Devam edelim. Bu da her ikinci bir, tür diye devam edelim. İkinci evet. tür ayetlerin tertibidir. Bu da her bir ayetin surenin o ayete ait olan yerinde olması demektir. Bu da nas ve icma ile sabittir. Tercih edilen görüşe göre bu tertibe de uymak vaciptir. Ona muhalefet haramdır. Bir kimse. Yani bir insan şöyle namazda şöyle okuyamaz. Elhamdülillah rabbil alemin, elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanin Rahim Bu bildiğimiz sıralamadır Errahmanin Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin İyyâkena abdu ve iyyâkena Estahin veladdalin Vesaire bu şekilde Yerlerini ne yapamazsın ayetlerin Değiştirip okuyamazsın Bu da icmaen nedir? İcmaen caiz değildir Haramdır e, Bu şekilde namaz olmaz Zaten kelimelerin yerini Zaten değiştiremezdik Tamam Kelimeleri anladık Ayetleri de anladık Geriye ne kaldı kardeşler? Sadece ve sadece sureler kaldı İşte zaten büyük tartışma surelerin tertibinde. Yani Bakara, e, ondan sonra Nisa, ondan sonra Ali Bakara, ondan sonra Ali İmran, ondan sonra Nisa geliyor mesela. İşte e, bu din tarafından mı belirlenmiştir yoksa sahabe'ler işte önce Bakara'yı koymuş, sonra Ali İmran'ı koymuş. Onu tartışacak. Önce ikinci türü tamamlayalım ama. Evet. Bir kimsenin ar Errahman Rahim Malikiyev Middin yerine Malikiyev Middin Errahman Rahim diye okuması caiz değildir. Sahih Buhari'de rivayete, rivayete göre Abdullah İbni Zübeyir, Osman İbni Affan radiyallahu anh'a yüce Allah'ın içinizden geride eşler bırakarak vefat edecekler eşlerine evlerinden çıkarılmayarak bir yıllığına kadar faydalanmalarını vasiyet etsinler. Buyruğunu, eşeğleri de okuyalım ayetlerin numaralarını. Bakara 240 evet. buyruğunu, diğer ayetin yani yüce Allah'ın içinizden vefat edenlerin bıraktıkları eşler kendilerinden 4 ay 10 gün beklerler. Bakara 224. Ayetinin ne skedini. Halbuki Tiravette bunun ne skedici ayetin daha önce yer aldığını söylemiş ve niye böyle böylece yazmadın diye sormuş. Osman radıyallahu an ona şöyle demiş. Kardeşimin oğlu. Ben Kurandaki hiçbir Hiçbir şeyi yerinden değiştiremem. Gördük mü kardeşler? Kardeşimin oğlu ben Kur'an'daki hiçbir şeyi yerinden değiştiremem. Demek ki ayetlerin sıralaması ve kelimelerin sıralaması din tarafından konulmuş tevkifidir. Eğer içtihada zevke dayalı olsaydı veya işte ee, nasıl istersen öyle yap bu mantığa dayalı olsaydı serbestsiniz mantığına dayalı olsaydı. Ben Kur'an'daki hiçbir şeyin yerini değiştiremem diye bir şey itiraz sunmasının zaten bir anlamı olmazdı. İşte Osman radıyallahu anhu'nun bu anlamda itiraz sunması Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin ve kelimelerin tertibinin tevkifi olduğunu, yani din tarafından belirlendiğini gösterir. Evet. İmam Ahmed, Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi Osman radıyallahu anhu rivayet ettiklerine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aynı zamanda birden çok sure inmiş oluyordu. Üzerine herhangi bir buyruk nazil oldu mu? Vahiy katipliğini yapanlardan birilerini çağırır ve şöyle derdi: Bu ayetleri şu şu hususlardan hususların söz konusu edildiği sureye yerleştiririz. Bu ayette, bu ayette şey bu hadis şerif de eh, Ahmet'te, Budahut'ta neseyde, Tirmizi'de vesaire mevcut. Gayet ve açık, ve, gayet açık ve net konumuzla alakalı. O yüzden ne diyor? Üzerine herhangi bir buyruk nazil oldu mu? Ne yapardı? Katipliğini yapanlardan birilerini çağırır ve şöyle derdi. Mesela Zeyd ibni sabit çağırır ne? Şöyle derdi. Bu ayetleri şu şu hususların söz konusu edildiği sureye yerleştiriniz. Gördük mü? Demek ki yerlerini belirleyen kimmiş ayetlerin? Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Evet. Üçüncü tür ve tartışmanın olduğu konu burası kardeşler. O yüzden bu üçüncü türe dikkat edeceğiz. Evet. Üçüncü tür surelerin tertibidir. Her bir surenin mushaftaki yerini alması demektir. Bu içtihat ile sabit. Evet. Buradan ne anlıyoruz? Bu İbnül i bu sözünden ne anlıyoruz? İbnül i Hüseyin'in tercihi neymiş? İçtihadiymiş. Yani Bakara'nın şu an elimizde bulunan Kur'an'a baktığımızda Fatiha, sonra Bakara vesaire devam ediyor. Bu sıralama din tarafından konulu değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından konulu değil. Bu tertip, bu sıralama bilakis içtihadidir. Ama bu kimin tercihi? Şeyh İbnül i tercihi. O yüzden biz dersin başında ne dedik? Bu konu gayet ihtilaflı ve ihtilafın güçlü olduğu konular arasında... Yer almakta. Evet bakalım Şeyh İbni Hüseyin ne diyor? Her bir surenin Her bir surenin Musaftaki yerini alması demektir. Bu içtihat ile sabittir. Dolayısıyla bu tertibe riayet vacip değildir. Sahibine, o yüzden İbni Hüseyin diyor ki madem ki bu içtihatidir yani sahabeler tarafından içtihaden bu tertip e, konulmuştur. Dolayısıyla senin de buna riayet etmen vacip değildir. Yani bir insan namazda önce Ali İmran'ı sonra Bak Bakara'yı ya okuyabilir. Allah Resulü'nün de zaman zaman yaptığı gibi. Değil mi? Ama Er-Rahmanir Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin şeklinde ayetlerin yerini değiştiremezsin. Neden? Namazda değiştiremezsin. Neden? Çünkü efendim tevkifi. Evet, çünkü tevkifi olduğu için. Evet, devam ediyoruz. Müslim'in sahihinde Kuzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh rivayete göre o bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce Bakara suresini, sonra Nisa sonra da Ali İmran surelerini okudu. Halbuki Kur'an'daki sıralamaya göre Bakara, sonra Ali İmran, sonra Nisa olması gerekir değil mi? Ama aleyhissalatü vesselam namazda ne okuyor? Önce Bakara, sonra Nisa, sonra Ali İmran. Bu da Kur'an-ı Kerim'in surelerinin Tevkifi olmadığını, içtihada dayalı olduğunu yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizzat şu andaki tertibin belirlenmediğini din tarafından veya belirlenmediğini ne yapar açık ve net bir şekilde gösterir diyor Şeyh İbni Hüseyin ve bu hadisi delil getiriyor. Evet. Bukhari, muallak olarak yani senet zikretmeksizin el-Ahnef'ten namazın birinci rekatinde Kev suresini, ikincisinde de Yusuf ya da Yunus suresini okuduğunu rivayet etmekte ve onun Ömer bin Hattab ile birlikte sabah namazını kıldığını ve Ömer'in bu sureleri okuduğunu nakletmektedir. Burada da gördüğünüz gibi sıralamaya muhalefet var. Muhalefet var. Evet şu anki elimizdeki mushaftaki. Evet. Şeyhü'l-İsâbîyye Ebli Temî yarahimehullah dedi ki: Bir surenin önce diğerinin, sonra bir surenin önce diğerinin sonra okunması caiz olduğu gibi yazılışta da bu caizdir. Bundan dolayı Ashab-ı Kiram'ın yazdıkları mushafların yazılış sırasında surelerin sıralanışı çeşitlilik arz etmektedir. Yani bir insan elindeki mushafta önce Nisa sonra Ali İmran sonra e, e, Kulya-yı sonra işte Abese ve Tevella bu sırada bir mushaf olması caizdir diyor. Çünkü neden? İçtahade i̇şte olduğu için caizdir diyor. İbn-i Teymiye'nin bu sözünü getiriyor. Evet. Fakat Osman radıyallahu anh döneminde Musafiki sıra <gülüyor> üzerinde ittifak ettiklerinden ötürü bu sıranın bu sıranın ortaya çıktığını görüyoruz. Ama ittifak söz konusu olduğu zaman durum kısmen değişiyor. Evet. Çünkü Raşid halifeler sünnet olarak bunu böylece ortaya koydular. Hadis-i şerifte onların sünnetlerine yani din ile ilgili uygulamalarına uymak gerektiğine delildir. Evet. Şeyh İbnül i Musayymi'nin söyledikleri kısaca bu kadar. Şimdi konuyu toparlayacak olursak bakın kardeşler. dedi ki Kur'an-ı Kerim'in tertip meselesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tertibi biz dedik ki tevkifi midir, değil midir? Ne deriz buna? Deriz ki tavsil var. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin tertibini söylüyorsan bu icmaen ve nasılsen nedir? Tevkifidir. Yani din tarafından konulmuştur. Eğer ayetleri kastediyorsan, ayetlerin tertibini kastediyorsan bu da icmaen nedir? Din tarafından konulmuştur. Tevkifidir. Eğer surelerin tertibini Konuşuyorsan, bu da ehli sünnet arasında nedir? Mütahirler, mütekadirler arasında nedir? İhtilaflıdır. Bazıları bunun içtihade dayalı olduğunu söylemiştir. Bazıları bunun tevkifi olduğunu yani din tarafından belirlendiğini söylemiştir ki İbn Hüseyin'in de içtihade olduğunu ne yapıyor? Tercih ediyor. Ve buna dair de bazı deliller zikretti İbn Hüseyin'in. Ancak ben inşallah e, hazırlamış olduğum bir bahsi kardeşler, elimde olan bir bahsi, Şeyh Tayyar'ındır. Size sunacağım burada. Ee, ve e, bu arada kalbimizin meylettiği tercihi burada söyleyeceğiz. Evet kardeşler bakın diyoruz ki surelerin tertibi meselesi. Surelerin tertibi. Evet. Ayetlerin tertibinin, dikkat edin sure demiyorum. Ayetlerin tertibinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesiyle yani tevkifi olduğu konusunda ümmet arasında ihtilaf yoktur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı gece gündüz sahabeye okurdu. Onlardan hiçbirisinin herhangi bir ayetin tertibinde ihtilaf ettikleri iştirmemiştir. Burası açık ve net ayetlerin tertibiyle alakalı. Surelerin tertibi meselesine gelince bu konuda ihtilaf vardır. Acaba bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesiyle yani tevkifi olarak mı olmuştur? Yoksa sahabenin içtahadıyla mı yapılmıştır? Bazı alimler bu konudaki ihtilafı üç görüş halinde zikretmişlerdir. Bazı alimler, Bu ihtilafı üç görüş halinde zikretmişlerdir. Birinci görüş, surelerin tertibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesiyledir, Yani tevkifidir. İkinci görüş, surelerin tertibi sahabenin içtah adıyla yapılmıştır. Üçüncü görüş, surelerin bir kısmının tertibi tevkifidir. Yani din tarafından belirlenmiştir surelerin bir kısmının. Bir kısmının tertibi ise sahabenin içtah adıyladır. Demek ki elimizde üçüncü bir görüş daha var. İlk görüş sahabenin içtahadıyla. İkinci görüş din tarafından tevkifidir. Üçüncü görüş ise bir kısmı ayetleri, surelerin bir kısmı din tarafından belirlenmiştir yani tevkifidir. Bir kısmı da sahabenin içtihadıyladır. Tamam? Bu üç görüş de, bu üç görüş de netice olarak iki görüşe dönmektedir. Yani ya tevkifidir bu, din tarafından konulmuştur ya da nedir? İctihadidir. Her iki görüşünde muteber bir yönü ve göz önünde bulundurulmaya değer bir yanı vardır. Her iki görüşünde yani burada neyi söylemek istiyoruz? Diyoruz ki yani her iki tarafın da görüşleri güçlüdür kardeşler. Zayıf görüşler değildir. O yüzden az önce İbn-i de içtihadı tercih ediyordu. Sahabenin içtihadı iladır diyordu ve deliller zikretmişti. Ve baktığınız zaman hakikaten delillerinin elle tutulur yanı. Var. O yüzden diyoruz ki bu üç görüş de netice olarak iki görüşe çıkmaktadır. Tevkifi ve içtihadi şeklinde. Her iki görüşün de muteber bir yönü ve göz önünde bulundurulmaya değer bir yanı vardır. Bu iki görüş arasındaki ihtilaf gerçekten güçlü, büyük bir ihtilaftır. Allah daha iyi bilir ama raci olan görüş, yani tercihe şayan, yani daha daha ağır basan görüş, İlkidir kardeşler. Yani bu tevkifidir. Yani sahabenin içtihadı ile değildir. Dedik Şeyh İbn-i Huseyye'nin tercih ediyor. Bu bir görüştür. Güçlü bir görüştür. Ancak Allahu Alem raci olan görüş bu içtihadı değildir. Tamamıyla din tarafından yani surelerin terdimi tamamıyla din tarafından vahiy ile bildirilmiştir. Allahu Alem raci olan budur. Bunun bir takım sebepleri vardır ki bazıları şunlardır kardeşler. Neden biz bunun içtihadı olduğunu söylüyoruz? Neden pardon tevkifi olduğunu söylüyoruz. Bunun Bu tercihimizin bazı sebepleri var. Bakın kardeşler. Bir, bazı hadislerde peş peşe gelen bazı Kur'an surelerinin Mushaf'taki sıralamasına göre zikredildiği sabit olmuştur. Yani biz bazı hadislere baktığımızda peş peşe bazı surelerden bahsediyor. Ve bu hadislere baktığımızda sureleri şu andaki elimizde bulunan Mushaf'a göre zikrediyor. Bakın kardeşler düşünün şu mantığı yakalayın. Elimizde 114 tane sure var doğru mu? Ve biz diyoruz ki bu sureler, bu sureler içtahadidir. Dolayısıyla şu anki 111 ile 110 veya 65 ile atıyorum 72. sureler vesaire, Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirilmemiş olsaydı bize, Biz Resulullah'a baktığımızda Bazı hadislerde 2-3 tane sureden bahsediyor Ve elimizdeki mushaf sırasına göre Yani tesadüf olması Yani tesadüfen denk gelmesi çok zor bir ihtimal Yani bakıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5-6 tane ayet sureden bahsediyor Ve o bahsettiği sureler Elimizdeki mushaf sırasına göre Değil mi? Yani 114 tane sure içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bu surelerden 5-6 tanesini zikletmesi Ve bunları Mushaftaki sıralamasına göre denk gelmesi ve bunun bir tesadüf olması çok zor bir ihtimal. Anladık mı? O yüzden bakın diyoruz ki bazı hadislerde peş peşe gelen bazı Kur'an surelerinin Mushaftaki sıralamasına göre zikredildiği sabit olmuştur aleyhissalatu vesselamın bizzat yaşadığı dönemde. Hani eğer öldükten sonra olsaydı bazı sahabeler mesela hadislerden bahsediyorlar bize ve bazı surelerden bahsediyorlar ve bu sureler Musarftaki sıralamaya göre geliyor olsaydı ne derdik? Ya zaten bu sahabenin içtihadıdır. Sahabe zaten bunu tertibe koymuştur. Artık o tertibe göre biz hadisler ediyor derdik. Doğru mu? Ama evet. aleyhissalatu vesselamın bizzat kendi sözlerinden bazı hadisler görüyoruz. Bize 5-6 tane sureden bahsediyor ve musarftaki sıralamaya göre bahsediyor bunu. Anladık mı? Bu da bunların tertibinin din tarafından belirlenmiş olduğunu Çok güçlü bir şekilde desteklemektedir kardeşler. O yüzden diyoruz ki bazı hadislerde peş peşe gelen bazı Kur'an surelerinin Musaftaki sıralamasına göre zikredildiği sabit olmuştur. Bu konuda sadece bir hadiste farklı bir sıralama gelmiştir ki ileride de geleceği üzere onun da tertibin tevkifi olmasına aykırı olmayan bir delalet yönü vardır. Bakın kardeşler biz Kur'an'a baktığım, e, baktığımızda, biz Naslar'a baktığımızda aleyhisselatü vesselam dediğimiz gibi bazı hadislerde 5-6 tane sureden bahsediyor ve bu sureler Musaftaki sıralamaya göre. Ancak bir tane hadis var ki Musaftaki sıralamaya aykırı. Diyoruz ki yani elimizde sadece böyle bir tane hadis var ve yani bu bizim söylediğimize ters düşmez ve o hadisinin zaten ayrı bir yönü vardır ki biz onu da açıklayacağız zaten. Yani o bizim söylediğimize ters düşmüyor. Bakın sureleri Musaft'a uygun bir şekilde sıralayan hadislere gelince bakın sureleri şu anki elimizdeki musafaf uygun şekilde sıralayan hadislere gelince bunlardan biri Müslimin senediyle birlikte Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'tan rivayet ettiği şu hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu iş işittim. Iqra'ul Kur'ane fe innehu yati yawm el-kıyameti şefii'en li eshabih. Iqra'u ez-Zahrawayn el-Bakara ve surete Ali İmran'a. Fainnya mereka taatiani diumul Qiyamah kainnya mereka gama matani atau kainnya mereka gajayatan atau kainnya mereka firkatan min syir suwaf tuhajani an ashabihi ma ikrau surat al Bqara fain axta barakatun Çünkü o kıyamet günü kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Zehraveyni yani nurlu aydınlık iki şeyi yani Bakara ve Ali İmran surelerini okuyun. Bakın dikkat edin Bakara ve Ali İmran surelerini okuyun. Bu kimin sözü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü doğru mu? Bunu hayatında söylüyor. Bakara ve Ali İmran'ı okuyun derken aleyhissalatü vesselam. Bakara ve Ali İmran şu andaki elimizde bulunan mushaffifin tertibine uygun mudur? Uygundur değil mi? Eğer bu içtihadi olsaydı 114 sureden iki tanesini zikrediyor ve ikisi şu andaki... Kur'an Mustafa'na denk geliyor. Bu çok zor bir ihtimal. Ve buna dair bir sürü rivayetler var. Hepsinin bu şekilde tertipli olması din tarafından olduğunu belirtir. Evet, hadis okumaya devam ediyorum. Kur'an'ı okuyun. Çünkü o kıyamet günü kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Zehraveyni yani Bakara ve Ali İmran surelerini okuyun. Çünkü bu ikisi kıyamet günü sanki iki bulut veya iki gölge ya da saf saf dizilmiş iki grup kuş gibi gelecekler. Ve onları okuyanları cehenneme ve zebanilere karşı savunacaklardır. Bakara suresini de okuyun. Çünkü onu okumak bereket, terk etmek ise pişmanlıktır. Sihirbazlar veya tembeller onu elde etmeyi yani okumayı, anlamayı ve amel etmeyi başaramazlar diyor Müslim'deki rivayette Aleyhisselatu Vesselam. Evet. Bu konuda sahabeden gelen rivayetlerden biri de İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın şu sözdür kardeşler. Bakın. Beni İsrail yani neyi kastediyor? İsra suresini. Beni İsrail, Kehf, Meryem, Taha ve Enbiya ilk nazil olan ya da en değerli, en faziletli surelerdendir ve onlar benim ilk ezberlerimdendir diyor. Bakın bu kimin sözü? İbni Mesud radıyallahu anh'ın sözü. Ne diyor? Beni İsrail yani İsra, Kehf, Meryem, Taha ve Enbiya Kur'an'daki sıralama bu şekilde mi? Bu şekilde kardeşler. Görüyor musunuz? Bakın ilk nazil olan surelerdendir diyor ve onlar benim ilk ezberler ezberlediklerimdendir. Hani işte ilk nazil olan ve ilk ezberleri ezberlediklerimdendir demesi de neyi destekliyor? Bunların tertipli olduğunu, he, destekliyor. Peş peşe geldiğini destekliyor. Evet. Sabit olan bu rivayetler diğer surelerin de böyle olduğuna delalet eder. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin surelerin bir kısmının tertibini belirleyip açık bir sebep olmaksızın bir kısmını tertipsiz bırakması uzak bir ihtimaldir. Şimdi kardeşler bakın bu aslında önemli bir cümle. Şimdi biz aleyhissalatu vesselama baktığımızda net bir şekilde bazı surelerin tertibini bize Kerim, bize hadislerde zikrettiğini görüyor muyuz? Görüyoruz. Az önceki okuduğumuz hadisler. Şimdi bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında en azından bakın en düşük ihtimalle bazı surelerin tertipli olduğunu ispatlıyor. Doğru mu? İşte burada diyoruz ki bakın Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın surelerin bir kısmının tertibini belirleyip sonra da gelip hiçbir açık sebep olmadan bir kısmını tertipsiz bırakması uzak bir ihtimaldir. Yani tabir sahihse e, ilmi mantıkla bir cihetten bağdaşmıyor kardeşler bakın aleyhissalatü vesselam geliyor tabir sahilse diyor ki bakın kardeşler önce bakara var elimizde sonra Ali İmran var değil mi sanki bunu söylüyor aleyhissalatü vesselam değil mi daha sonra buna benzer sahabelerden de biz söz görüyoruz aleyhissalatü vesselam daha sonra geliyor hiçbir açık sebep belirtmeksizin diğer sureler hakkında herhangi bir tertip belirtmiyor bize bu ilmi mantık açısından uzak bir ihtimaldir kardeşler değil mi Çünkü aleyhissalatü vesselam eğer bize bazı surelerin tertibinden bahsediyorsa, bunun dinde bir yeri olduğunu gösterir. Ve dinde yeri olan bu anlayışın diğerleri için de,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 tertibinin de belli olduğuna delalet eder <gülüyor> bakın bu cümle güzel bir cümle e, kapatabilir miyiz <gülüyor> bakın bu cümleyi dikkatli dinleyin güzel bir cümle dolayısıyla tertibi sabit olan sureler ki az önce onu ispatladık mesela Resulullah Bakara dedi daha sonra Ali İmran dedi dolayısıyla tertipli zikretti tertibi sabit olan sureler tertibi zikredilmeyenlerin tertibinin de belli olduğuna delalet eder anladık mı bu cümleyi Evet bu birinci delilimiz bizim. Kur'an surelerinin tertibinin içtihadi değil de tevkifi olduğuna dair birinci delilimizdi bu. İkinci delilimiz kardeşler bakın Ebu Davud, Ebkayalisi ve başkaları isnatlarıyla birlikte Abdullah İbni Evs İbni Huzeyfe Es-Sakafi kanalıyla dedesi Evs'ten şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Sakif heyeti içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldik. Ahlaf, sur, ahlaf sülalesi, Ahlaf sülalesi, Muhayra İbn Şübe'nin yanında misafir oldu. Malikiler sülalesini de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ait bir çadıra aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gece yarısından sonra bize gelir ve ayak üstü durarak uzun süre dini bilgiler anlatırdı. Öyle ki uzun süre ayakta kalmaktan dolayı biraz e, biraz bir ayağı üzerine biraz da diğer ayağı üzerine dayanırdı. Onun bize en çok anlattığı şey Kureş'ten gördüğü eziyetler idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Kunna bi Mekke'te müstezelline, mustadafiin. Felemma kadimna el-medine'te intasafna min alqawm fe kanat sijal al harb alayna wa lana biz Mekke'de zelil ve zayıf idik. Medine'ye gelince onlarla eşit olduk. Savaşlar onlarla bizim aramızda devam ediyordu. Bazen biz galip geliyorduk, bazen de onlar galip geliyordu. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki geldiği vakitten geç kaldı. Biz bir süre sonra geldi. Biz de ey Allah'ın Resulü Bu gece her zamanki geldiğim vakitten geç kaldım dedik. O da şöyle cevap verdi. İnnehū tarā alaynā hizbī tarā alayya hizbī min el-Kur'ân fe ahbabtu en lā akhruca hattā aqra'ahu. Kur'an'dan okumakta olduğum ancak unuttuğum hizbim aklıma geldi. Onu okumadan ya da kaza etmeden gelmeyi istemedim. Sabah olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına Kur'an'ı nasıl bizlere, nasıl hiziplere ayırıyorsunuz diye sorduk. Bakın bu gelen kabileler, kafileler ne diyorlar? Resulullah arasında bir kısa anlatıyorlar doğru mu? Sonra diyorlar ki sabah olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına Kur'an'ı nasıl hiziplere ayırıyorsunuz yani kısımlara, bölümlere ayırıyorsunuz diye sorduk. Onlar da şu cevabı verdiler Kardeşler bakın dikkat edin şimdi Allah Resulü'nün eshabı ne cevap veriyorlar Onlar da şu cevabı veriyorlar Ve bu cevap verdikleri cevap kimin döneminde Kimin hayatında Aleyhisselatu vesselamın hayatında Şöyle cevap verdiler 3 sure 5 sure 7 sure 9 sure 11 sure 13 sure Ve mufassal sureler olarak hiziplere ayırıyoruz cevabını verdiler Bakın Kur'an'ı nasıl hiziklere ayırıyorlarmış? Üç sure. Sonra beş sure. Üç sureden kasıtları ne? Bakın üç, üç sure ıstılahta şudur. Bakara, Ali, İmran, Nisa. Beş sure Maide, En'am, Araf, Enfal, Tövbe. Yedi sure Yunus, Hud, Yusuf, Rad, İbrahim, Hicr, Nahl. Dokuz sure ne demek? İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Haç, Muminun, Nur, Furkan. On bir sure Şura, Nemil, Kasas, Ankebut, Rum Lokman, Secde, Ahzab, Sebe Fatır, Yasin 13 sure Safat Sab, Zümer, Mumin Fussilet, Şura, Zuhruf Duhan, Casiye, Ahkaf Muhammed, Feteh, Hucurat Ve Mufassal sureler Mufassal sureler hangisi? Kaf suresinden Kur'an'ın sonuna kadar Olmak üzere. Bütün sureler Dahildir. İşte biz bu şekilde Hiziblere ayırıyoruz cevabını verdi Kardeşler Allah Resulü'nün ashabı Görüyor muyuz? Bakın bu Müsned Ebu Davud et-Tayalisi'de aynı şekilde bu hadis Ebu Davud es-Sicistani ve İbn Mace'de rivayet etmişlerdir kardeşler. Bu da ne? Kur'an tertibinin Aleyhisselatu vesselam'ın indinde bilindiğini gösteren net rivayetlerden birisidir kardeşler. Bakın Kur'an surelerinin tertibinin içtihadi değil de tevkifi olduğuna dair Üçüncü delilimiz. Bakın kardeşler. Surelerin tival miun mesani ve mufassal şeklinde taksim edilmesi sahabe katında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakil ile sabit bir durumdu. Bakın biz Resulullah dönemine dikkat edin şimdi kardeşler. Biz Resulullah dönemine baktığımızda Kuran'ın bölümlere ismen bölümlere ayrıldığını görüyoruz. Bazı bölümlere Sahabe döneminde Resulullah döneminde Et tıval denmiştir Bazı bölümlere Miun denmiştir Bazı bölümlere Methani denmiştir Bazı bölümlere de Mufassal denmiştir Tıval ne demek kardeşler bakın Tıval ayet sayısı yüzden fazla olan 7 sureye tıvaller denir Bakarından itibaren devam edin Miun sureler nedir Miun sureler kardeşler Ayet sayısı 100 civarında olanlar demektir. Mesani sureler ne demektir? Ayet sayısı 100'ün altında olan surelere de metani sureler denir. Ve mufassal sureler vardır kardeşler bir de. Mufassal nedir? Ayetleri kısa ve besmeleli fasılları çok olan sureler. Ayetleri kısa olan ve besmeleli fasılları çok olan sureler şeklinde taksim söz konusudur sahabe katında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakil ile sabit bir durumdu bu şekilde taksimat nitekim kardeşler bu konuda pek çok rivayet vardır ki bunlardan biri İmam Ahmed'in ile birlikte Vasila ibn el-Esqa radiyallahu anh'dan rivayet ettiği şu hadistir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu u'titu mekâne tevrati el-seb'a ve u'titu mekâne el-zebûru El-Me'in Buradaki El-Me'in Mi'un Tekilidir Ve-u'titu mekana el-incili el-metaniye Ve-fuddiltu bil-mufassali Bana Tevrat'ın yerine Seb'i tival Tival Tival verildi diyor Bakın Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Bana Tevrat'ın yerine ne verildi diyor? Tival Tival nedir kardeşler? Ayet sayısı 100'den fazla olan 7 sure Başka? Zebur'un yerine Me'in verildi diyor Me'in neydi kardeşler? Ayet sayısı 100 civarında olanlar. İncil'in yerine de bana mesani verildi diyor aleyhissalatü vesselam. Mesani ne kardeşler? Yüzün altında. altında olanlar. Ayrıca ben mufassal verilmekle de üstün kılındım diyor aleyhissalatü vesselam. Mufassal neydi? Kısa sureler olup araları besmele ile çok ke, çokça ayrılan sureler. İşte kardeşler bu toplu taksim sahabe arasında mevcut ve bilinen bir durum olduğuna, Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledildiğine göre bu taksimdeki surelerin de aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sıralanmış olmasına ne mani vardır ki? Anladık mı kardeşler mantığı? Tamam Bu da bizim üçüncü delilimiz. Dördüncü delil Kur'an'ın surelerinin içte dilde tevkifi olduğunun dördüncü delili. Bakın kardeşler. Surelerin tertibinin tevkifi olduğunu söyleyenlerin, yani bizim tercihimiz bu zaten, söyleyenlerin delil olarak getirdiği bazı açıklamalar vardır ki, bazı akli açıklamalar vardır ki, bunlardan birkaçı şöyledir. Bakın, akli açıklamalar da Kur'an'ın surelerinin tertibinin e, tevkifi olduğunu gösteriyor. Bakın, mesela örneğin, Hamin ve Tasin ile başlayan sureler peş peşe gelmiştir, doğru mu? Baktığımızda. Bakın Kur'an'a baktığımızda, elimizdeki Musab'a baktığımızda kardeşler Hamim ve Tasin ile başlayan sureler peş peşe gelirken Müsebbihat sureler, ki müsebbihat sureler hangisi? Sebha ve Yusebbihuh ile başlayan sureler Ve aynı şekilde Elif Mim ile başlayan surelerin peş peşe gelmemesi Şimdi kardeşler eğer Kur'an surelerinin tertibi içtihadi olsaydı Biz Kur'an'a baktığımızda Bazı sureler mesela Tâsin ile başlayan sureler peş peşe geliyor Değil mi? Mantıken Elif-Lammüm ile başlayanlar da peş peşe gelmesi Gerekirdi. Doğru mu? Hepsi birbirine Yakın birbirine benzerlik arz ediyor Değil mi? Veya sebbaha yusebbihu ile Başlayanlar da peş peşe gelmesi gerekirdi Halbuki biz elimizdeki Musab'a baktığımızda Bazı benzerlik Arz eden sureler peş peşe geldiği halde Bazı benzerlik arz eden Sureler peş peşe gelmemekte Bu da bunun içtihadi değil de tevkifi olduğunu gösterir. Eğer içtihadi olsaydı mantıken bu şekilde getirilmesi daha uygun olurdu. Doğru mu? İşte bu şekilde tertibi gelmemesi bunun içtihadi değil de tevkifi olduğunu gösterir. Bakın bir mantıki yaklaşım daha. Surelerin nüzul sırasına göre yani Mekkeliler... Medinelilerden önce olacak şekilde tertip edilmemiş olması şimdi kardeşler sureler nüzul sırasına göre mi tertip edilmiştir bizim Kur'an'daki şu andaki mushaf nüzul sırasına göre tertip edilmemiştir, değil, edilmemiştir doğru mu eğer bu içtihadi olsaydı nüzul sırasına göre tertip edilmiş olması yani sahabelerin öyle yapmış olmaları daha uygun olurdu değil mi ne güzel Kur'an'ın nüzul sırasına göre tertip et Bütün ümmet de bilsin hangi sure hangi sureden önce gelsin. Ona göre ne? Fıkıh, istinbat şeylerin ne olurdu? Mantıken ne olurdu? Daha kolaylaşırdı. Bu bir. Nüzul surasına göre tertip olmamış olması. Şu anda elimizde bulunan Mustafa'nın. Aynı şekilde Mekkeliler Medinelilerden önce olacak şekilde tertip edilmemiş olması. Mesela biz bir bakıyoruz. Bazı Mekkeliler bazı Medinelilerden önceki bu normal bir durumdur. Ama bazı Medeniyet sureler. Mekki surelerden önce zikredilmiştir şu andaki elimizdeki bulunan mushaftır doğru mu? Eğer bu sahabe tarafından içtihadi olsaydı Mekki surelerin yan yana, medeni surelerin yan yana şeklinde dizilmesi çok daha uygun ve mantıklı olurdu. Aynı şekilde nuzul sırasına göre dizilmiş olması mantıklı olurdu. İşte bu şekilde olmaması, değil mi? İşte bu şekilde olmaması içtihadi değil de tevkifi olduğunu desteklemektedir kardeşler. Şimdi bakın. Surelerin tertibinin içtihadi olduğunu Söyleyenlerin delillerine gelince Bunlar şöyledir kardeşler Tamam biz neyi tercih ettik? İçtihadi değil de tevkifi oldu. Ancak tevkifi olduğunu Söyleyenlerin kardeşler İçtihadi olduğunu söyleyenlerin Bazı güçlü delilleri var Şimdi onları ele alıp bunlara cevap vereceğiz Bakın şu hadisi delil getiriyorlar kardeşler Kur'an surelerinin tertibinin ictidadi olduğunu söyleyenlerin delillerinden birisi şu. Yezid el-Farisi İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Osman radıyallahu anha şöyle dedim. Niçin mi'un? -mi yani neydi mi'un? Ayet sayısı 100 civarında olanlar, doğru mu? İşte İbn Abbas diyor ki ben Osman radıyallahu anha şöyle dedim. Ayet sayısı 100 civarında olan surelerden olan Bera yani tövbe suresi ile Ayet sayısı yüzün altında olan surelerden olan Enfal suresini birleştirdiniz de aralarına Bismillahirrahmanirrahim yazılı bir satır koymadınız. Bakın dikkat edin çok aslında çok net bir istilal gibi görünüyor değil mi kardeşler? Bakın i̇bn Abbas radıyallahu anh ne diyor? Osman radıyallahu anh diyor ki ya siz geldiniz Tövbe suresini ne yaptınız? Enfal suresiyle birleştirdiniz. Ve arasına da Bismillahirrahmanirrahim diye bir satır koymadınız. Biliyorsunuz arasında Bismillahirrahmanirrahim yok. Tövbeyleyim Enfal arasında var mı? Evet. Yok. E diyor ki siz geliyorsunuz hem ikisini birleştiriyorsunuz. Demek ki birleştirme sahabe tarafından oluyor değil mi? Hem de Bismillahirrahmanirrahim'i koymuyorsunuz. Bakın bu bir. Yine Enfal suresini ayet sayısı yüzden fazla olan sureler arasına koydunuz. Sizi buna iten nedir? Bakın aynı zamanda ne yapmış demek ki sahabeler? Enfal'i almış. He? Ayet sayısı yüzden fazla olan 7 sure arasına, arasına koymuş. Demek ki koyan mi surelerin yerlerini? Sahabelermiş. Bunu İbni Abbas İbni Osman radıyallahu anh'a söylüyor. Diyor ki siz Enfal suresini ayet sayısı yüzden fazla olan 7 sure arasına koydunuz. Sizi buna iten nedir? Osman radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme içerisinde şu şu konuların zikredildiği sureler inerdi. Yeni ayetler nazil olunca bu ayetleri şu şu yerlere koyun derdi. Bir sure indiği zaman da bu sureyi şu yere koyun derdi. Enfal Medine'de ilk nazil olan suredir. Bera'e yani Tövbe suresi ise Kur'an'ın en son nazil olan surelerindendir. Enfal suresinin konusu da Bera suresinin konusuna benzemektedir. Bakın Osman radıyallahu anh neden böyle yaptıklarını söylüyor. Tamam. Diyor ki Enfal suresinin konusu Bera suresinin konusuna benzemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Bera suresinin nereye konulacağını açıklamadan vefat etti. Bakın ne kadar açık değil mi? Allah Resulü Bera suresinin, suresinin nereye konulacağını açıklamadan vefat etti. Ben de tövbenin konu benzerliği nedeniyle Enfal'e dahil olduğunu düşündüm. O yüzden de ikisini bir araya peş peşe koydum. Ve aralarında Bismillahirrahmanirrahim yazılı bir satır da koymadım. Ayrıca onu yani Enfal suresini uzun sureler arasına yerleştirdim diyor. Anladık mı kardeşler? Bakın hadise baktığınız zaman tabir sayısı 6-7 noktada Kur'an'ın surelerini düzene sokan yerlerini belirleyen sahabeler olduğu görünüyor. Doğru mu? Bu rivayete baktığımızda. Bu birinci delilleri. Bakın ikinci, ikinci delilleri şu kardeşler. İçtehadidir diyenlerin ikinci delilleri şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazda kıraat ederken yani Kur'an okurken Nisa suresini ki İbnü Hüseyin'in delili de buydu. Nisa suresini Ali İmran suresinden önce okuduğu sabit olmuştur. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Ramazanda bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Kalkıp namaza durdu. Tekbir alınca Allahu ekber zulmelakuti vel ceberuti vel kibriyayi vel azama. Allah en büyüktür. Melekut, ceberut, kibriya ve azamet sahibidir dedi. Sonra Bakara, sonra Nisa Sonra da Ali İmran suresini okudu. Halbuki Musaftaki sıralama nedir? Bakara, Ali İmran, Nisa. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Önce namazda Bakara, sonra Nisa, sonra Ali İmran suresini okudu. Tehdit içeren bir ayet geçti mi mutlaka durur ve Allah'a sığınırdı diyor rivayette. Bu Ahmed'in müslerinde Ebu Davud'da Nesey'de geçmektedir. Hadisin aslı da müslimdedir kardeşler. Evet, ikinci delilleri bu. Üçüncü delilleri, sahabenin kendi özel mushafları, Sure tertibi konusunda Osman Mus'hafından Farklıydı bakın kardeşler Şimdi gerçi önümüzdeki derste biz Kur'an'ın toplanma meselesini ele alacağız Bu çok güzel ilmi bir mevzudur Ancak bakın biz Kur'an'ın toplandığı dönemlerde de biliyorsunuz Osman radıyallahu anh tarafından Büyük gayretler Saffedildi Kur'an'ın toplanılmasıyla alakalı Üzerinde bazı işlemlerle alakalı Ancak o dönemde bakın Birçok sahabenin kendisine has mushafı vardı. Duyuyorlardı, ne yapıyorlardı Allah Resulü'nden? Duyuyorlardı, hemen yazıyorlardı. Kimleri kendine has mushaf elde etmişti değil mi? Yani birçok sahabenin, onlarca yüzlerce sahabenin kendisine has ne? Mushafı vardı, kendi tuttuğu not diyelim tabir sayısı. Kur'an ayetleri. Şimdi bakın, sahabenin kendi özel mushaflarına biz baktığımızda sure tertibi konusunda Osman radıyallahu anh'ın mushafından farklı, farklıydı. Hatta son arzda mukabelede hazır bulunan İbn Mesud'un mushafının tertibi bile farklıydı. Bakın kardeşler. En son mushaf, yani mushafın en son hali ki şu anda elimizde bulunan hali. Bakın bu sözlerime dikkat edin. Bu ne zaman en son hali oturdu? En son Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Cibril'le son oturuşunda, hani iki kez mukabele yaptığı dönemlerde Çünkü Cibril en son ona Kur'an'ın son hali budur şeklinde ona belirtti. Naslar bunu gösteriyor bize. Çünkü Nes olanlar şunlardı. Kur'an'da tilaveti Nes olanları çıkardı değil mi? Harflerden bazı değişikler şunlar bunlar ne oldu? En son halini Cibril söyledi. Doğru mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ve Resulullah da Kur'an'ın en son halini Nes olanların çıkarılmış değil mi? Okunanların hangisinin olduğu belirtilmiş halinin hepsini sahabelere belirtti. Şimdi bir sahabenin o dönemde yani Osman radıyallahu anh'ın mushafları bir araya çoğaltması döneminde ki biliyorsunuz kimin yanındaydı o? Hafsa'nın yanındaydı. değil mi? Önce Ebu Bekir zamanında toplandı he? sonra Ömer'de kaldı Ömer radıyallahu anh'da sonra Ömer radıyallahu anh kime verdi? Hafsa'ya verdi. Sonra ne yaptı? Osman radıyallahu anh'ı Hafsa'dan aldı. Sonra onu çoğalttı. Doğru mu? İşte bakın Osman'ın mushafından farklı olan mushaflar vardı diyorlar. Yani tertip sırası, surelerin tertip sırasının Osman'ın o elindeki mushaftan farklı olduğu söz konusuydu. Hatta son mukabelede yani peygamberin Cibril yaptığı o en son mukabelede yani o Kur'an'ın en son halinde hazır bulunan İbn Mesud hazır bulunuyordu o dönemde. O olaya şahit idi. İbn Mesud'un mushaflı bile Musabının tertibi bile farklıydı kardeşler. Elinde bulunan Musabının tertibi bile farklıydı. İşte diyorlar ki bu da gösteriyor ki Kur'an'daki surelerin tertibi ne değil? Tevkifi değil, içtihadidir. İçtihadi olduğunu gösteriyor. Bakın kardeşler bu görüş sahiplerinin bu konuda gelen hadisler dolayısıyla mevcut tertibin bir kısmının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesiyle Yani tevkifi olduğuna karşı çıkmadıkları anlaşılmaktadır. Kardeşler şimdi bakın biz dedik ki sahabenin eline biz baktığımızda bazı mushaflar var ve bu musaflardaki tertip Osman radıyallahu Anın en son ortaya koymuş olduğu bakın artık Kur'an budur, en son hali budur, Resulullah'ın cibriyle en son görüştüğü hali budur, Kur'an budur şeklinde ümmetin önüne koyduğunda bakın. Ona rağmen koyduğu halde bazı sahabelerin elinde o dönemde mushaflar vardı ve o mushafların tertibi mukalifti. Ne mukalifti? Osman'ın ortaya koymuş olduğu safa. Ancak bakın bu görüş sahipleri yani içtihadidir işte diyenler bu konuda gelen hadisleri görüyorlar doğru mu? Yani tertibine işaret eden tertibinin tevkifi olduğuna dair gelen hadisleri görüyorlar doğru mu? Mesela az önce söylediğimiz Resulullah ne yapıyor? Bakara'yı söylüyor sonra Ali İmran'ı söylüyor. Bakın tertibe rivayet ediyor. Bu rivayetleri ne yapacaksınız dediğimizde diyorlar ki bu gösteriyor ki demek ki bir kısmı Resulullah tarafından belirtilmiş bu tertibin bir kısmı da Resulullah tarafından ne belirtilmemiş olduğunu söylüyorlar. Anladık mı? Bakın bu cümlemizde onu söylüyoruz. Diyoruz ki bu görüş sahiplerinin bu konuda gelen hadisler dolayısıyla mevcut tertibin bir kısmının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesiyle yani tevkifi olduğuna karşı çıkmadıkları anlaşılmaktadır. Ancak onlar tertibin bir kısmının içtihadi olduğunu düşünmektedirler. Bu kısmın da ne kadar olduğu konusunda aralarında ihtilaf vardır. Şimdi bazıları dedik ya bazı âlimler hangi görüşteydi? Bir kısmı tertibi, bir kısmı tevkifidir, bir kısmı içtihadidir. Peki içtihadi işte olanların sayısı ne kadar? Burada da aralarında ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar bunlar kardeşler. Bazıları demişlerdir ki Enfal ve Töbe suresi hariç bütün sureler tevkifidir demişlerdir. O hadise dayanarak. Az önce okuduğumuz hadise dayanarak. tamam. Bazıları da Mi'un surelerinin tevkifi olmadığını söylemişlerdir. İşte bu nedenledir ki kardeşler Zerkeşi bu iki grup arasındaki ihtilafın lafsi olduğu kanaatine varmış ve şöyle demiştir. Bu ihtilaf sonuç itibariyle lafsi bir ihtilaftır. İmam Zerkeşi diyor ki bakın Kur'an ilimleri alimlerinden İmam Zerkeşi diyor ki bu ihtilaf sonuç itibariyle lafsi bir ihtilaftır. Çünkü ikinci görüş sahipleri yani içtihadidir diyenler şöyle demektedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tertip işini esbab-ı nüzulünü ve kelimelerinin yerlerini bildikleri için sahabeye işaret yolu bildirmiştir. Bakın ne diyorlar bunlar? Resulullah bunu sahabeler nüzul sebeplerini bildiği için tamam yani Kur'an'a dair bir ilim olduğu için sahabelerin indiğinde Resulullah onlara havale etmiştir bu tertip işine. Bu tertip işini ne yapmıştır? Resulullah'a işaret yoluyla onlara havale etmiştir. Bu sebepledir ki İmam Malik diyor, sahabe Kur'an'ı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittikleri şeylere göre bir araya toplamışlardır diyor. Aynı zamanda ne diyor Malik? Surelerin tertibinin sahabenin içtahı ile olduğunu söylüyor. Bakın İmam Malik'e bakıyoruz, içtahat olduğunu söylüyor. Bir bakıyoruz, peygamberimiz diyor onlara ne yaptı? İşaret etti diyor. Tamam Böylece ihtilaf neticede şuraya varmıştır. Tertip söze dayalı bir tevkif ile mi yoksa sadece fiile dayalı ve sahabeye de düşünüp karar verme alanı bırakacak şekilde mi gerçekleşmiştir? Yani burada ne demek istiyor kardeşler? Bakın Resulullah diyor bazı surelerin tertibini belirtmiştir. Tertibini belirtirken de sahabeye içtahat kapısı açmıştır, mahalli bırakmıştır. Siz Kuran ilmini biliyorsunuz siz de içtihat edin ve siz de belli bir tertip kendinizce koyabilirsiniz. Bunun önünü açmıştır diyor. Tamam yani dolayısıyla ihtilaf içtihadidir di, diyor. Bu iki grup Kur'an'ın bir kısım surelerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tertibi üzerine sıralanmış olduğuna ihtilaf etmediklerine göre onların bazı surelerdeki tertibin tevkifi olduğu noktasındaki ittifaklarının geri kalan surelerin tertibinin de böyle olduğuna yani tevkifi olduğuna ve onların tertibinin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden geldiğine delalet eden bir asıl olduğunu söylemek mümkündür. Onların ileri sürdükleri delillere gelince bunlar içinde en kuvvetli olan hangisidir kardeşler? az önce okuduğumuz İbni Abbas'ın bu konuda Osman radıyallahu anh'a bir soru yönelttiği hadistir bakın İbni Abbas ne yöneltmişti? Osman radıyallahu anh'a demişti ki ya siz enfalle töbeyi birleştirdiniz değil mi? yerlerine koydunuz, gittiniz ne yaptınız araya besmele koymadınız, en güçlü delilleri budur O yüzden diyoruz ki onların ileri sürdükleri delillere gelince bunlar içinde en kuvvetli olanı İbn Abbas'ın bu konuda Osman'a yani Osman radıyallahu anha bir soru yönelttiği hadistir. Bu rivayet şayet sahihse ondan söz konusu olan sadece bu iki surenin tertibidir. Bakın kardeşler diyoruz ki Osmanla İbn Abbas radıyallahu anhum bunların arasında geçen bu kıssa hangi surelerle alakalıydı dikkat edin. Enfal ve Tövbe suresi. Diyoruz ki bu hadis sahih bile olsa kardeşler bu Enfal ve Tövbe suresini hastır deriz biz. Hastır. Yani bu bütün surelerin içtihadi olduğunu göstermez. Deriz ki Enfal, ne? Enfal ile Tövbe suresi bundan hariç. Bakın İmam Suiti de buna işaret ediyor biliyor musunuz kardeşler? Bakın ne diyor? İmam Suyuti diyor ki Beyhaki el-Medhal eserinde şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ın sureleri de ayetleri de bu tertip üzere idi. Sadece enfal ve tövbe sureleri hariç ki bu da daha önce geçen Osman hadisinden anlaşılmaktadır diyor İmam Suyuti. Bakın bazı alimlerden daha nakiller söylüyor bakın kardeşler. Surelerin tertibi iştahıdır diyenlerin delillerine biz net bir cevap verelim. Bakın şimdi bunların en güçlü delilleri neydi kardeşler? İbn-i Abbas radiyallahu anh, anhuma hadisinde hadisini delil olarak getiriyorlar. Ancak bakın bu hadiste bazı problemler var kardeşler. Neden? Şimdi hadise baktığımızda Besmele'nin Tövbe suresiyle birlikte nazil olmadığı üzerinde ittifak edilmiş husus vardır. Doğru mu? Zaten besmele'nin bakın Bera suresiyle birlikte indirilmediği üzerinde ittifak yok mudur alimler arasında? O zaman nasıl Osman radıyallahu an der ki? şey İbn Abbas radıyallahu an der ki siz oraya besmeleyi koymadınız araya. O yüzden bakın bazı alimler diyorlar ki bu hadisin metninde problem var kardeşler. İbn Abbas'ın itirazı neydi? Siz besmele koymadınız ikisini yan yana getirdiniz birleştirdiniz doğru mu? E i̇yi de zaten Bera suresiyle birlikte besmele nazil olmadı ki bu zaten ittifakla söz konusudur. Anladık mı işgali? Alimler bunun bakın ee, mesela ikinci olarak bakın rivayette ne diyor Enfal suresi nerede inmiş diyor. Medine'de inen ilk surelerdendir diye cevap veriyor değil mi Osman radıyallahu an? Hadis hatırlayacak olursanız. Halbuki Enfal suresi Medine'de inen ilk sure değildir. İlk surelerden de Medine'de inen ilk sure değildir. Zira o Bedir savaşından sonra nazil olmuştur kardeşler. O halde Kur'an alimlerinden biri olan Osman radıyallahu an bu sureden yani Enfal suresinden önce bir takım surelerin nazil olduğu Osman radıyallahu an'a nasıl gizli kalabilir ki? Anladık mı? Bakın bir sürü problemler var hadisin metninde. Anladık mı? Bakın devam ediyorum. Muasır alimlerimiz arasında kardeşler Şeyh Ahmed Şakir var. İmam Ahmed'in müsnedine yaptığı talikinde bu rivayetin kesinlikle zayıf olduğunu söylüyor. Muasır alimlerden bazıları da bu konuda ona karşı çıkıyor ve sayı olduğunu söylüyor. Ancak bakın kardeşler Hadis sahihse Osman radıyallahu anh'la İbn Abbas radıyallahu anh'la Arasında geçen kıssada Hadis sahihse Metinde Ne deriz biz? Metinde problem var Eğer diyelim ki Metindeki problemlere de itiraz getiriyorlar Diyelim ki metindeki problemleri de kaldırdık Biz naslar arasını cem ederiz. Ne deriz? Bu kıssada hangi şeyden bahsediyor kardeşler? Sadece enfal ve Tövbeden O zaman deriz ki En azından ne deriz? Bütün sureler tevkifidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiştir. Ama bu hadise göre tövbe ve enfal hariçtir deriz. Naslar arasında cem etmiş oluruz. Anladık mı kardeşler? Bakın diyoruz ki hadisin metnini iyi düşündüğümüzde bu aslında tevkifidir diyenlerin lehinedir. Aleyhine değil. Ben şahsen mesela bu görüşü tercih ediyorum ya bu hadisi delil getirelim biliyor musunuz kardeşler? Neden? Bakın hadiste ne vardı? Ne ifade vardı? Bakın diyor ki Osman radıyallahu anh ne diyor o hadiste? Diyor ki bakın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir sure indiği zaman bu sureyi şu yere koyun derdi. Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem surenin nereye konulacağını söylüyor. İşte hadisin bu kısmına dikkat edilmiyor. Anladık mı? Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sure indiği zaman bu sureyi şu yere koyun derdi. Enfal Medine'de ilk nazil olan suredir. Bera'a yani tövbe suresi ise Kur'an'ın en son nazil olan surelerindendir. Enfal suresinin konusu da Bera'a suresinin yani tövbe suresinin konusuna benzemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Bera'a suresinin nereye konulacağını açıklamadan vefat etti. Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyormuş surelerin nereye konulacağını. Açıklamadan vefat etti o yüzden de sahabeler ne yaptı? En fazla Enfallebera'yı yan yana koydu iştahattan dolayı. En fazla bunu söylersin. Bu kadar basittir cevap. Anladık mı kardeşler? Bakın hadisin bizzat metninde Resulullah'ın hepsini yaptığı varmış. O yüzden Osman radıyallahu anh yakınlıyor tabir sayısı. Diyor ki ya ne yapalım biz? Resulullah açıklamadan vefat etti. O yüzden biz de bunları yan yana koyduk. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyormuş kardeşler. Bakın bunların ikinci delilleri neydi kardeşler? Diyorlardı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazlarda bazı sureleri bazı surelerden önce okuduğunu yani Musaftaki tertipten farklı okuduğunu göstermektedir. Biz diyoruz ki bu delil olmaz ki. Bu ne? en fazla neye delildir? Zaman zaman Kuran namaz kişi namazında zaman zaman Kuran'daki sıralamaya mukalevet sure sıralamasına mukalevet okuyarak, mukalevet ederek namaz kılabilir, Kuran okuyabilir en fazla buna delildir. Yani bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazen Nisa'yı Ali İmran'dan önce okuması Kuran'ın tertibinin e, din tarafından konulmadığı anlamına gelmez ki. En fazla ne çıkar? Ne hüküm çıkar burada? Fıkıh bir hüküm çıkar. O da nedir? Kişi bazen nadiren Kur'an'daki sıralamaya muhalefet edebilir bazı fakih alimlerin tercih ettiği üzere. Anladık mı kardeşler? En fazla bu çıkar. Yani bunun konumuzla direkt olarak bir al alakası yoktur. Bunların üçüncü delilleri neydi kardeşler? Bakın dikkat edin. Sahabenin, diyorlardı ki sahabenin özel musafları vardı. Ve bu özel musaflar Osman radıyallahu anh'ın mushafına O son toplanan ne? Mushaftaki tertibe mukalevet etmekteydi. Bu da bunun iştahı olduğunu gösterdi diyorlar. Doğru mu? Bakın buna cevap olarak diyoruz ki sahabenin özel musaflarının sure tertibinin, fa tertibinin farklı olması tertibin tevkifi olmadığına delil değildir. Zira kıraat ve mushaf konusuyla ilgili hususlara hususlarda şöyle genel bir kayda vardır sahabenin Osman'ın büyük şehirlere gönderdiği musafın zorunlu olarak esas alınması yönündeki icmasından önce kıraat ve musaf konusuyla ilgili hususlarda bir ittifak yoktu. Bakın şimdi kardeşler. Osman radıyallahu an en son Hafsa'dan aldıktan sonra o musafı ne yaptı? Biliyorsunuz sahabe arasında ihtilaflar oldu. Kıraat okuma bazı ihtilaflar oldu. Hatta Huzeyfe radıyallahu an ne geldi dedi ki yetiş dedi ümmete ümmet birbirini öldürecek. Değil mi? Ümmet birbirini öldürecek dedi. Sonra ne yaptı? Tuttu, hafsanın elindeki mushafı aldı. Çoğalttı bundan doğru mu? Sonra emretti ki bu benim çoğalttığım mushaflardan başka bütün mushaflar yakılsın. İşte bu yakılsın şeklinde emrettiğim mushafların arasında tertipte farklılık vardı. Doğru mu? Ancak Osman radıyallahu anh emrettikten sonra artık diğer mushafların hiçbiriyle iştihal edilmedi. Çünkü onların içerisinde nesk olmayan ayetler duruyordu. Çünkü herkes, her sahabe duyduğu ayeti yazıyordu. Mushaf haline getirmişti kendini. İki kapak arasında ayetleri toplamıştı. Doğru mu? Dolayısıyla bu sahabelerin arasında e, bu türlü farklılıkların olması Musaflarının tertibin iştahı olduğunu göstermez. Çünkü Osman radıyallahu emredilmeye ne kadar zaten içinde mushafın tertibinden başka başka muhalefetler de vardı. Mesela işte nesk olmayan ayetler duruyordu. Değil mi? Kıraatla alakalı bazı hususlar duruyordu. İptal olan bazı hususlar duruyordu. E onları ne yapacağız şimdi? Anladık mı? O yüzden onların elinde bulunan mushafların o hafsa'nın yanında daha sonra da Osman'ın o çalttığı mushaflardan farklı olması bunun iştahı olduğunu göstermez. O yüzden diyoruz ki sahabenin özel mushaflarının sure tertibinin farklı olması tertibin tevkifi olmadığına delil değildir. Zira kıraat ve mushaf konusuyla ilgili hususlarda şöyle genel bir kayda vardır. Sahabenin Osman'ın büyük şehirlere gönderdiği mushafın zorunlu olarak esas alınması yönündeki icmasından önce kıraat ve mushaf konusuyla ilgili hususlarda bir ittifak yoktu. Bu sebepledir ki sahabeden bazılarının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittiği her kıraati okuttuğu görülmektedir. Halbuki bazı kıraatlar iptal oldu çünkü ona o kıraatlerin son arzda yani mukabelede terk edildiği bilgisi ulaşmamıştı bakın kardeşler bazı sahabelere baktığımızda dedik ki içinde terk edilmiş kıraatler terk edilmiş ayetler vardı bazı sahabelerde neden bu vardı terk edilene dair çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son Cibril ile yaptığı mukabelede suranın Kuran'ın son hali esas alındığında ne oldu her sahabenin bunlar haberi yoktu tek tek bütün ayetlerden hangisi kaldırıldı hangisine sondu hangisinin değil mi tam haberi yoktu. Dolayısıyla bu delil olmaz. Bakın nitekim Ebu Derda'nın İbn Mesud radıyallahu anh'dan yaptığı şu rivayet var bakın. Ve ma khalaqa'z-zekere vel diye ayet var değil mi elimizde. Leyl suresi 1'den 3'e kadar. Nasıl? Leyl suresi nasıl kardeşler? Ve leyli izaa yakhsha bakın bu rivayete dikkat edin. Ve leyli izaa yakhsha ve'n-nahari izaa tecalle, değil mi? Ve ma khalaqa'z-zekere vel Doğru mu? Normalde Kur'an böyledir. Ama bakın Bukhari'deki rivayete baktığımızda ve ma halaka kısmı İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın elindeki musafta yoktu biliyor musunuz? Ne şekildeydi o? Şu anda bizim elimizde Kur'an'ı açsak nasıl okuruz biz? Ve leyl-i izâ yakşâ vel nehâr-i sonra okuruz? Ve ma halaka zekere vel unsâ doğru mu? Ve ma halaka zekere ve ma halaka kısmı yoktu İbn-i Mesud'da. Ve ma zekere vel unsâ vardı sadece. Ama en son cibille oturulmuş halinde ne oldu Resulullah'ın o şeyi? Bu kısım ne oldu? Terk edildi. Bu kıraatin bu kısmı ne oldu? Terk edildi. O yüzden diyoruz ki halbuki bu kıraat sahihtir. Çünkü din tarafından vahiy ile geldi bu kıraat. وَمَذَّكَرَ unsa <وَالْعُصَى> Yani halaka kısmı yok. Bu sahihtir ama Kur'an'a baktığımızda halaka kısmı var şu an. Tamam Diyoruz ki bu kıraat sahih bir kıraattır. Ancak Cebrail aleyhisselam onu peygamberle yaptığı son mukabelede peygamber sallallahu aleyhi ve selleme okutmamıştır. Tamam? O yüzden işte bazı sahabelerin elinde tertibe mukarebet vardı. Dolayısıyla bu işler işte diyemezsin. Anladık mı? Çünkü sahabenin bazılarının alim olsalar dahi Kur'an'ın harfa harfine son durumundan haberdar olmadığı dönemler gelmişti. Vakitler gelmişti. Tamam mı kardeşlerim? Hatta bakın biz bazı rivayetlere baktığımızda i̇bn Mesudun vehme düşerek felak ve nasul Kur'an'dan saymadığı söz konusu. Müsnetteki rivayete baktığımızda. Anladık mı kardeşler? Evet. Size verdiğim dağıttığım notlara bakarsanız orada görürsünüz. Evet. İşte netice olarak anlaşılmaktadır ki kardeşler, surelerin ve ayetlerin tertibinde, daha sonra surelerin isimlerinde... Sure ve ayetlerin faziletlerinde Kısaca Kur'an ile ilgili olan Her konuda asıl olan nedir? Tevkifi olmasıdır Nakil nakil gelmiş olmasıdır Bu konuda hiç kimsenin İçtihat etme hakkı yoktur İçtihat ancak ve ancak Sonraki dönemlerde Kur'an'ın yazımı Hattı, süslenmesi, sure isimlerinin en baş tarafa eklenmesi, ayetlerin yanına numaraların konulması, vakıf yani durma işaretlerinin konulması ve benzeri gibi meselelerde söz konusudur sadece içtihat. Alimler bunları sonradan eklemişler ve bunlar ümmet tarafından kabulle karşılanmıştır. Anladık mı kardeşler? En son durum kabulle ne yapmıştır? Karşı lanmıştır. Hani nedir olurumlar en son dediğim işte Kur'an'ın hattı süslenmesi ve benzeri şeyler. Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve selle Nebi'in Muhammed. Yolcana ama yine de uymuş şey. Yani. Gelma